Merhaba, Yeni Bir Sos programına daha hoş geldiniz. 9 Nisan pazartesi günü saatler 4.30'u gösteriyor. Ve bugün Yöret Vakfı'ndan e, Özlem Mumcuoğlu ile birlikteyiz ve yanında da Emir ikiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve e, Gözde Abla ile bendeniz. Bugün Barışçıl Okul'dan Toplumsal Barışa Projesi üstüne hem Emir ile birlikte hem de Özlem Mumcuoğlu ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız. E, öncelikle Özlem Hanım hem birazcık sizi tanıyalım hem de Yöret Vakfı'nı tanıyalım. Tamam. E, Yöret Vakfı e, psikolojik danışmanları güçlendirme vakfıdır. 40 yıllık bir vakıfız. E, çeşitli projeler yapıyoruz. Hem psikolojik danışmanlık öğrencilerini güçlendirmek üzere hem de meslekte çalışan hani okullarda rehber öğretmen diyoruz ya bir kısmı öyle bir kısmı çeşitli dallarda çalışan psikolojik danışmanlar onlara e, çeşitli eğitimler veriyoruz ve e, çeşitli projeler yapıyoruz. E, Barışçıl Okul projesi de onlardan biri. Peki Emir, sen birazcık bize anlatır mısın kendini? Hangi okulda okuyorsun? Bu projeye ne ilgin var? Ee, ben Elif Eratun İlköğretim Okulunda okuyorum. Bu kitapla biz etkinlik yapıyoruz. Ben böyle tanıştım yaratmak vakfıyla. Peki. Peki o zaman belki ilk başta şeyden başlayalım. Bu barışçıl okuldan toplumsal barışa böyle çok içinde de barış geçen bir hmm. proje acaba niye hedefliyor? Hmm. Niye hedefleyerek yola çıkmış? Belki ondan sonra da okulda emirlerin yaptığı hmm. çalışmalardan bahsederiz. Hmm. E, ben yalnız gelmek istemedim. Bu o, projenin ben e, proje koordinatörüyüm. E, fakat çocuklarda hani bu projedeki nihai hedefimiz... Ee, çocuklardı. En son çocuklara ulaşmayı e, istiyorduk, hedefliyorduk. Ee, Emir de onlardan biri. Aslında e, 20 bin çocuktan biri Emir, şu an İstanbul'da. İstanbul, evet, Emir'in gözleri büyüdü. Seher şu an görmüyor ama kocaman oldu Emir'in gözleri. Onlardan biri. E, 39 ilçe var İstanbul'da. 39 ilçeden e, birer okul gönüllü katıldı. Okulların rehber öğretmenleri gönüllü geldiler bu projeye. Anadolu yakasında ayrı, Avrupa yakasında ayrı eğitimler verdik. Hangi konuda? Barışı kapsayan her konuda. Çocuk hakları vardı içinde, toplumsal cinsiyet eşitliği vardı, farklılıklara saygı vardı. Sonra biraz ihmal, ismar, şiddet, çatışma çözümü. Barışa gidecek her şey. Hı hı. Bu dağlarda biz rehber öğretmenlerimize eğitim verdik. Onlar kendi okullarına gittiler, onlar öğretmenlerine eğitim verdiler. Öğretmenler de her hafta düzenli olarak kendi e, sınıflarında ...öğrencilere eğitimler veriyorlar. Eğitimler de hep bu başlıklarda... ...ve ellerinde de bu öğrencilerimizin... ...Emir'in de var bir tane kitapçı... ...böyle etkinlik kitabı var... Hı hı. ...bahsettiği kitapta o... ...böyle renkli, karikatürlü, resimli... ...vesaire... ...oradan çalışıyorlar beraber... ...ve okullarına bu okulda... ...barışçıl okul çalışmaları yapılıyor diye... ...gururla astıkları tabloları var... ...kapılarının başında... ...işaretleri var... Hı hı. ...bu projenin bir logosu var... biz barış çocuklarıyız diye dolaşıyorlar... Biraz ondan da dinleyebiliriz onlar Hı -hı. ne yapıyor okulda. Ee, peki Emircim öncelikle sana bir tane sorum var. Sonrasında da Özlem Hanım anlattıklarından bahsedebilirsin. Ee, bu kitapçığınızı okulda bir ders saatinde mi istiyordunuz Yani öğretmeniniz bunun için bir ders saati ayırmış mıydı size? Evet. Peki onun dışında kitabın içinde neler var? Neler yaptınız arkadaşlarınızla birlikte? Aslında bir sorum olacak benimle kitapla ilgili. Hı -hı. Şey aslında örneğin böyle kitapta bir tane... ...mahalle resmi vermiş... ...bazı binalar var... Hı -hı. ...orada da boş alanlar bırakmış... ...bizim çizmemiştim ...ama orada aşağıya... Böyle ...boş yerlere... ...ev istediğiniz şeyleri çiziniz demiyor... Hı -hı. ...o konuda... Hı -hı. Çizilsin mi istiyorsun? Yani yazılsın... Hı -hı. Peki o mahalle nasıl bir etkinlikti hatırlıyor musun? Ne için evet. ne yapıyordunuz? Hı -hı. Böyle e, çeşitli binalar vardı... ...böyle boş alanlara bize istersen İstersek şey, böyle şey çiziyorduk. Örneğin ben malikane falan çizdim. Otel çiziyorduk. Eczane falan çiziyorduk. Yani istediğimizi çiziyorduk. Hı hı. Peki bu konu neyle ilgiliydi bu etkinlik hatırlıyor musun hiç? Hani böyle ne hani konuştunuz bu mahalledeki olanlarla ilgili? Yani herkes böyle bir şey söyledi de. Hı hı. Yani ben daha çok böyle e şey eczane falan yapmadım. Eğlence. Eğlence. Yani senin hayalindeki mahalle miydi orası? Evet. Daha eğlenceli bir mahalleydi Peki bu proje kapsamında Sen başka neler yaptınız Hangi konularla ilgili çatışmalar yaptınız ee? Mesela sen barışçıl okulla ilgili ne düşünüyorsun Bir de belki öyle sorabiliriz Barışçıl okul nasıl bir okul olur Dövüş şey olmayan yani barışçıl bir okul Yani barış Barışla ilgilenen bir okul Peki e, ben Programa girmeden önce birazcık kitabınızı incelemiştim Böyle arkadaşlarına lakap takar mısın Erkek çocuklar ağlar mı Gibi sorular varmış bu dersi görmeye başladıktan sonra böyle düşüncelerin değişti mi? Hani mesela eskiden kavga eden arkadaşların artık kavga etmemeye başladı mı mesela? Yo hala ediyorlar. <gülüyor> Kitap mitap dinlemez onlar. <gülüyor> Peki sence ne yapılabilir? Daha neler yapılabilir mesela bunları konuşmanın dışında? O vahşilere birer kafes yaptırılabilir. Hmm. Kaç haftadır bu projeyi yapıyorsunuz? Bir aydır falan yapıyoruzdur herhalde. Sence o böyle o vahşileri dediğin senin lafında söylüyorum öyle olmamaları ve sizin de onlara kafes yaptırmamanız için kaç hafta gerekiyor? Onlar yüz, yı, yüz yıl geçse bile onlar iyileşmez. Hiç çaresi yok mu sence? Yok. Yaşlansalar bile bastonla dövüşürler ona. Bize bir çare söyle o zaman. Benim aklıma gelmiyor bunun dışında. Mesela ne olabilir? Bu barışçıl okul içinde düşün. Bu barışçıl okul içerisinde yaptıklarınızı düşün. Ne çare önerirsin? Psikolojik baskı uygulanabilir onlara barışçılık. Peki o zaman başka bir şiddet olmaz mı? Ben ne yap ama bak. Şey <gülüyor> Tabii canım sen bir şey yapamayabilirsin. Ama ben şeyi merak ediyorum. Böyle e, hani kavga olmayan bir okul, barışçıl okul olabilir diyorsun ya. Acaba kavgaların sebepleri ne olabilir? Yani acaba bir şeyden sıkılıyorlar da mı kavga ediyorlar? Ben onu çok merak ediyorum. Mesela ne bileyim işte okul şöyle olsa aslında daha az kavga olurdu diyebilir misin? Ee, aslında anlaşmazlıklar yüzünden Hı -hı. kavga ediyorlar. Ee, bir de şey yani okul eğer böyle müdür ...böyle daha sert olsa... Böyle, hmm. öt, ...böyle... ...şey... ...bir bağırsa böyle adam şöyle... ...o ne oluyor diye paniklese... ...hani tam öyle herkes böyle... Hmm. ...herkenden hiç sana çıkmaz... Peki adam. öyle bir şey ihtiyaç olmadan... ...olabilir mi hiç hayat? Hiç hayal ettin mi böyle bir şey? Psikolog koysunlar uzak. Psikolog koysunlar. Bak önemli bir şey söyledin. Psikologlar çoğalsa hmm. belki okulda olabilir. Hiç psikolog yok ki. rehber hmm. öğretmen var bir tek. Hmm. rehber öğretmenin hmm. kim olduğunu biliyor musun? Ee, evet... Onlar psikolog mu? Psikolog sayılır. Hmm. Hmm. Peki rehber öğretmenine konuşabiliyor musun bu tür konuları? ya da mesela birbiriyle kavga eden arkadaşların rehber öğretmenine ya işte e, biz bunun için kavga ettik diye biliyorlar mı? Diye ee, diyebiliyorlar ama çok biz isteyerek gitmiyoruz rehber öğretmene. Örneğin rehber öğretmen diyor ki atıyorum bizim sınıftan diyor ki Feyza'yı alabilir miyim diyor. Hmm. Öyle konuşuyorlar işte. Hmm. Çünkü belki de yetmiyordur ya. Bir tane çünkü rehber öğretmen oluyor. Çok kişisiniz. Kaç kişisinizdir? Okulda hiç tahmin edebiliyor musun? Çok. Evet. 800-900 kişiyiz tahminen. Ee, bir de şey, sadece bir tane rehber öğretmen yok bizde. iki tane mi? Üç tane vardı. Galiba bir tane öğretmen vardı. Emine Öğretmen galiba. galiba. Yani daha çok olsun istiyorsun ve daha çok konuşmak istiyorsun. Doğru mu anladım? Yok şey yani daha çok böyle şey rehber öğretmen daha çok barış demek. Benim görüşüm bu. Ha. Ha. Peki daha höt dememesi için ne olması gerekiyor? Şimdi sen öyle dedin ya höt deyince ben biraz korktum. Höt denilen bir ortam. Biz de barışçıl okul olsun istiyoruz. Barış için çalışıyoruz ama höt denmesin istiyoruz tam tersi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? O zaman herkes böyle bir anlaşmazlıklarını konuşmayla çözebilir. Yani bununla ilgili şeyler okuyabilir. İnternetten böyle Barış'la ilgili şeyler araştırabilir. Yani bu tür konularla ilgili bilgi toplayabilir. Peki biz böyle ama sana ama çok soru sorduk. Emri çok yorduk <gülüyor> evet. bence <canlı> programda. <gülüyor> Belki birazcık da e, özen seni yormaya o, devam edelim. <gülüyor> Orada arada sen de aklına gelen bir şey olursa katılırsın. E, projenin az önce sürecinden bahsettin. Hı -hı. Şu an hangi aşamadayız? Yani eğitimler verildi mi? Hı -hı. E, okullarda e, birazcık ondan 39 ilçe çok kapsamlı aslında. Evet. Biraz ondan bahsedebilir misin? Ne durumda proje nelerde? Aslında e, ikinci dönem e, öğrencilerle eğitimler başladı. Bazı okullarda işte 3 hafta bazılarında 4 hafta Anadolu yakası daha önce eğitim aldığı için biraz daha önce başladı. Aslında güzel bir yerdeyiz eğitimler hızla devam ediyor. Hemen her hafta işte devam ediyor. 12 ile 16 hafta arasında öğrencilere eğitim vermek üzere işte hedef koymuştuk. Çok da fazla bir zaman kalmadı Nisan-Mayıs. Haziran zaten bitiyor. Daha sonra bunun ölçme değerlendirmesini yapacağız. Okullarda işte ortam nasıl? Daha sonra bu eğitimlerin etkileri nasıl olacak? Aradaki farka bakacağız. Güzel gidiyor. Bazen tabii sorunlar çıkıyor. O sorunları şöyle çözümler arıyoruz. 40 tane elimizde 39 ilçeyi temsilen formatör var. Formatör dediğimiz rehber öğretmenler gönüllü gelenler müthiş fedakarca çalışıyorlar ve birbirlerine akran desteği veriyorlar. Her ay düzenli olarak vakıfta uzmanlar desteğinde süpervizyon diyoruz. Destek toplantıları yapılıyor. O toplantılar dışında bir mail grupları var. O mail gruplarında da birbirlerine çok destek oluyorlar. Yani tabii şimdi Emir'in söylediği okulda 900 öğrenci var ama nüfus maalesef İstanbul'da çok daha fazla. 4000 kişilik okulumuz da var. Ortalama 1500-2000 kişilik okullar var. Bu 39 ilçenin temsili okullarında diyeyim. Çok büyük sayılar ve şanslı emir okullarında hani üç tane rehber öğretmenden bahsediyor ama bu bahsettiğim 2000-3000 kişilik okullarda bir tane rehber öğretmen var ve tabii ki hepsine yetişmeleri imkansız ve toplu çalışmalar yapmaları gerekiyor. O nedenle öğretmenleri de bu projenin içerisine almayı çok istedik. Çünkü ilk dokunan öğretmen oluyor. Çocuklarla direkt vakit geçiren öğretmenler oluyor. dolayısıyla şu an bu süreçteyiz ve çocuklarla devam ediyoruz ve okullarda barış panoları yapılıyor. Çocuklar kendiklerinden projeler çıkarıyorlar, işte kokartlar yapıyorlar, barışla ilgili şarkılar besteliyorlar, resim yarışmaları yapıyorlar. Bu biraz da tabii öğretmenlerin de hayal güçlerine bağlı ama çocuklar onları tetikliyor. Bazı çocuklardan inanılmaz şeyler geliyor, onlar da öğretmenler. ...öğretmenleri tabii mutlu ediyor... ...ve öğretmenlere güç veriyor... Hı hı. ...çünkü öğretmenlerin en büyük güç kaynağı bu çocuklar... ...çocuklar sahiplendikçe öğretmenler sahipleniyor... ...böyle öyle bir döngü... ...öğretmenler sahiplendikçe çocuklar sahipleniyor... Ee, ...şimdilik bu seyirde... Hı hı. E, ...demin siz konuşurken... ...Emir buraya geliş hikayesini anlatmak istediğini söyledi bana... Evet. ...Emir bahseder misin buraya nasıl geldin... ...nasıl tanıştın o zamanımla... ...şey... ...ilk başta öğretmen bana bu el kitapçığını verdi... ...aslında bir sınıfta kullanıyorduk ama... Onlara baktı benimkini verdi. Sonra dışarı çıktık öğretmen bana dedi ki bu yakınlarda bir radyo var dedi. <Gülüyor> Radyoda sen bu, bu konuyla ilgili bu ile ilgili bir konuşma yapacaksın dedi. Sonra biz rehber öğretmenine gittik. Annemle babam da oradaydı. Sonra rehber öğretmenin benim öğretmenim de benim öğretmenim sınıfından beni seçtiğini öğrendim. <Gülüyor> hmm. Peki mutlu oldun mu? Gelmek buraya evet. nasıldı? Yani o kadar öğrencinin arasından benim seçildiğimi şaşırdım valla. Hmm. Peki buraya gelmek mutlu etti mi senin radyo gelmek? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Hı -hı. Evet. Peki o zaman bu heyecan hazır sende varken biraz anlatsana. Mesela bu etkinliklerde seni en çok etkileyen hangisi oldu? En çok etkileyen etkinlik beni dünya yaz kampıydı. Yani çok şey çok fazla seçenek sunuyordu bir de satırlar biraz uzatılsa daha iyi olabilirdi <gülüyor> kitaba öneriler de geliyor bu evet, evet alıyorum sorma <gülüyor> evet dünya yaz kampında ne yapıyordunuz nasıl o neleri seçiyordunuz bir şeyler var dedin ya hani hatta satır... orada da şu anda sayfası açık evet orada liste. böyle bir liste seçiliyor çadırda 4 bir çadırda dört çocuk kalabiliyor Çadır, Çadırımda çadırım da ben de Böyle kalacağım kişileri seçiyorum. Arkadaşlarım da seçiyor. Yani oradaki özellikleri bulunan çocukları yazıyorum. Örneğin bir numaralı çocuk değil de bacağı kırık ve değnekle yürüyebilen bir çocuk. Hı hı. Öyle öyle yani. Evet hı hı. benim elimde sayfa açık şu anda. Ee, bir kamp var ve kampta dört kişi kalabiliyorsunuz değil mi bir çadırın içinde? Evet. Ve sanırım dört arkadaşını da kendini seçebiliyorsun. Evet. Hı hı. E, bir sürü şık var. Mesela Afrika'dan göçmen bir çocuk. Filistin'de tek kolunu kaybetmiş bir çocuk. Evet. Seçtiklerimi hı hı. söyleyebilir miyim? Evet tabii ki onu soracaktım ben de. Sana. Hangilerini seçtin? Evet, Emir kitabı alsın, baksın. Şimdi bize söylesin. Ben Japonya'dan kung fu tişörtlü bir çocuk. Çok düzgün konuşan, sarışın bir çocuk. Ve bacağı kırık ve değnekle yürüyen, yürüyen bir çocuğu seçtim. Peki niye hı. bunları seçtin Emir? Yani çünkü... Yani bilmiyorum ama yani bana böyle çok şey geldiler. Düzgün çocuklar. Düzgün, Düzgün çocuklar. Hmm. Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim. O listede sen olsaydın veya seni biri seçseydi ya da seçmesedin ne hissedebilirdin? Hani seçmeselerdi yani şey derdim. Yani hayat işte derdim. Hayat işte derdim. seçselerdi de yani... İyi derdim. Beni iyi bulmuşlar derdim. Hmm. Peki o çocuklarınla ilgili e, seçim yaparken siz hepiniz farklı farklı kişiler seçtiniz değil mi? Hani arkadaşlarında farklı kişiler mi seçtiler? Evet de aslında ben en çok şuna bozuldum. E, çoğu kişi sürekli MP3 dinleyen bir çocuğu seçti. İyi de o çocuğun ne yararı olacak? Çadırdan çıkmıyor. MP3 dinliyor. Yani onun şarjı bitince pirzini takmak için de hemen burnunun dibinde takar. Yani... <Gülüyor> Yok böyle bir şey ya. Sen pek evet. iletişim kurabileceğin kişilerini mi seçtin? Yani arkadaş olabileceğin, evet. oyun oynayabileceğin. Umarım o Japonya'dan gelen şey şey Türkçe konuşabiliyordur. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> peki bunun barışla bir ilgisi var mı? Nasıl kurdun o barışla ilgisini bu seçimi? Ee, aslında ben böyle bu çocukları sevebileceğimi düşündüm. Yani yakın ilişki kurabileceğimi düşündüm. Peki <gülüyor> mesela Filistin'den gelen ve tek olmayan bir çocuk... ...çocuğu sevebilir miydin? Sevebilirdim. Aslında e, bana göre fiziksel farklılıklar böyle değişim gösterse bile yani... ...asıl önemli olan ruhsal özelliktir. Hmm. Yani diyorsun ki aslında böyle fiziksel özelliklerde farklılıklarımız olabilir ama... ...bunlar aslında yakın iletişimde çok da sorunlu şeyler değildir bence. Bir şey mi evet. anlıyorum ben? Ama bazen de şey fiziksel farklılar öyle bir şey oluyor ki yani... Onu arkadaş olamaya biliyoruz. Peki arkadaş olamasan bile ama mesela yani ne olursa olsun fiziksel koşulları farklı olsa da her çocuğun sence eşit haka olmalı mıdır? Yani fiziksel koşullar bunu engel midir sence? Ne düşünüyorsun? Bununla? Olmalıdır ama benim asıl fiziksel özellikle öyle çok abartı olursa dediğim yani beyni fındık kadar olursa ben o çocuğu ne yapayım? Hmm. Peki ama zihinsel engelli çocuklar da var. Onlar da eğitim görmeli. Onlar da kampa gitmemeliler mi? Mesela engelli çocuklar var. Bileyim, herkesin aynı şekilde yetenekleri yok falan. Ne düşünüyorsun? Zor konular bunlar. Seni sıkıştırmış gibi olmayalım da ben düşüncelerini merak ettim. Ee, aslında bu beyinsel yani bu engel çocukların bu kamplara gitmesi biraz tehlikeli olabilir. Hmm. Çünkü böyle hani vahşi şey vahşi hayvanlar falan olabilir. O yüzden onlar da birden böyle tekerlekli sandalyedeki çocuk böyle hemen kaçamaz ki, böyle koşamaz hmm. ki. Ben o anlamda tehlikeli. Hmm. Onlara uygun koşullar, güvenli koşullar yaratılmalı evet, belki. Evet, yani mi? gitse bile çadırından çıkmamız gerek ya da onun çıkabileceği çadırlar yapmak lazım değil mi? Yani rahat edebilecek. Evet, yani böyle büyük bir çadır yapsınlar, içine doğal ortam şeyleri koysunlar, ağaç filan. Yani hmm. öyle büyük bir çadır olsun. Emir ben şey sormak istiyorum sana. Beyni fındık kadar dedin ya. Evet. Öyle bile olsa onunla da konuşacak ortak bir şey bulabilir misin sen? İyi de zaten beyni fındık kadar olabilecek biri. Duyama yani neredeyse duyamaz. Yani işi şey yapamaz, konuşamaz hmm. ki. Yani beyni fındık kadar olan birisi beyinsel engelliği geçer. Örneğin Christopher Brown be beyinsel engelliydi. O da sadece sol ayağıyla şey yazmaya başlamış. Hmm. Deveşiri tutmuş so sol ayağıyla öyle yazmış anne hmm. diye. Hmm. Aslında engellilerde bir şekilde bir şeyler yapabiliyorlar. Ve sonra Onun... çok güzel resimler o. yapıyordu değil mi Christopher? Brown? Hayır, o yazardı. Yazar, aha. Yani ama pek yani şey. O Christopher Brown'un kesin böyle bir beyninde yine de böyle bir dönüyordu bir şey enerji. Hı <gülüyor> hı. Güzel bir örnek oldu bence bu. Hani ee, konuyla da ilişkili oldu. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz bu örnek için. Ben bilmiyordum mesela şu an öğrendim. Öyle. Ben de öyle. <gülüyor> İyi oldu. Ee, yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Bir de biz arada aslında e, Emel'e konuşurken de e, ni çalalım bir şarkıda çalıyoruz diye konuştuğumuzda o da bize bir gruptan bahsetti. Değil mi? Hangi gruptu? Manga. Evet, mangadan bir şarkı da dinleyeceğiz sonlara doğru. Ama artık programımızı kapattıktan sonra dinleyelim Hı -hı. olur mu? Olur. Ben bir de manga ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Umarım Mete bunu dinliyordur. O tam bir manga hayrandır. Tamam teşekkür ederiz. O zaman Mete'ye buradan Selam, <gülüyor> selamlar. Olsun. selamlar olsun. Evet o zaman son olarak belki bu Barışçıl Okulu'dan toplumsal barışa projesi ile ilgili e, neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize onları alalım. Hı hı. Değil mi? Bir Peki. hani öğretmenlerin aslında kısaca bakış açısı nasıldı? Çocuklara bu projeyi anlatırken neler düşündüler ve hani istekle devam etmek istiyorlar mı 12-16 hafta arasında daha devam edeceğini söylediniz? Hı -hı, evet. Evet. Rehber öğretmenlerimiz yani gönüllü rehber hı hı. öğretmenlerimiz e, çok asılmış durumda. Hakikaten dediğim gibi çok da büyük fedakarlık da yapıyorlar. Buradan kocaman sevgiler onlara. E, bazı okullarda tabii hani e, gönüllülük diye bir şey var. Hı hı. Gönüllü katıldığınız şeye çok sahiplenirsiniz. E, bazı okullarda da bazı e, çalışmalar zorunlu da olabiliyor. Gönüllü yaptığınız zaman gönüllü yapılan okullarda şahane gidiyor. Zorunlulukla yapılanlarda e, bazen bazı aksıklıklar aksaklıkları olabiliyor. Çünkü 39 ilçeden bahsediyoruz ve işte 1500-2000 kişilik okullardan bahsediyoruz. Çok büyük sayıda çocuklardan bahsediyoruz ama bu biraz mesleğe olan ilgiyle de ilgili bir şey. Dolayısıyla mesleğine çok saygılı, ilgili, istekli, çocukları seven, çocuklara yeni şeyler vermek isteyen herkesin sahiplendiği bir proje. Genel anlamda söyleyeyim. Çünkü adı Barış. Hani çok uzun adı var Barışlı okuldan toplumsal barışa falan diye ama sonuçta barış. E, ve çocukları şiddetten uzaklaştırmak, daha barışçıl bir dünya üzerine hani düşündürtmek. Hı hı. E, çok başındayız projenin, çok çok başındayız. Daha hani öğretmen eğitimleri e, bitti, öğrenci eğitimleri daha hani dediğim gibi bir aylık bir süreç e, ortalama. Daha çok yolumuz var e, ama çok severek yapıyorlar. Hani gelen bilgiler çok hoş, iyi ki böyle bir şeye katılmışız diyen çok öğretmenimiz var. Bazıları mail atıyor. Hiç tanımadığımız öğretmenlerden mailler alıyoruz ki bu bizim en büyük şeyimiz, hediyemiz. Çok güzel şeyler gelebiliyor. Hani seneye biz de katılsak, işte bizim okulumuzda katılsa diyen okullar çıkabiliyor. Bunlar çok güzel haberler. Çok başında izliyor olun. İnşallah hep öyle gider. Umarız. Ve umuyorum ki gelecek dönemlerde sizleri tekrar konuk ederiz. proje ederim. Projelerin devamıyla ilgili seve konuşuruz. Emirde bir yaş büyümüş olur. Bir de dördüncü sınıf gözüyle bakarak gelir. Olur mu? Bitmiş olur bütün proje. Olur. Bir de bir, bir sorum olacak. Şey... Bu Barışçıl Okulu'dan... Toplumsal barışını bu şey internet sitesi var mı? Çok güzel bir soru sordun. Çok teşekkür ederim. Ben de unutmuştum onu. Önümüzdeki hafta açacağız inşallah. Ee, ve oradan da takip edebilir herkes. Sen de istersen oradan takip edebilirsin. Neler yaptık, neler yapacağız daha. Hayallerimiz, sizin yaptığınız resimler, panolar, çalışmalar. Hepsi oradan yayınlanıyor olacak. Sağol hatırlattığın için www.barışçalokuldan diye. Tabi bunun İngilizce yazılışı. Öyle tamam. bir sistemiz olacak. Bir deden bir resim yapmıştım da hemen döner siz o sırada bir şeyler konuşursunuz. Yok yok. Ben <gülüyor> programımız şimdi bitiyor Emir. O yüzden galiba e, resimle ilgili bir şey konuşamayacağız. Ama bir dahaki gelişimle ilgili belki Hı -hı. böyle bir şey yapabiliriz. Siz de başındaymışsınız projenin. Bence çok uzun bir yol bu zaten. Yani o yüzden e, bir yolun başında bir de sonunda sonra tekrar konuşuruz. Sonunda yok galiba bu sürecin. Umarız ki olmaz e, Umarız ki inşallah. i̇nşallah ne güzel olur. Umarız tüm okullara da yaygınlaşır e, diyelim ve kapatalım programı. E, o zaman... Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Emir çok teşekkürler geldiğin için. Çok güzel şeylerden bahsettin ve çok teşekkür ederiz bizi o zamanı. teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman şarkımızı dinleyelim. Emir hangi şarkıyı seçmiştin? Dünyanın sonuna doğmuşum. Mangadan. Evet. Ee, önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Biz tekrar burada olacağız. Umarız siz de bizi dinlersiniz tekrardan. Hoşçakalın. Tasa Keyfime bakarım Ağzım nasıl kız Elimde çantam Pink atarım kaldırımlarda Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım Ama dizlerimden beni ayırmayın Değişir dünya Bir tuşla uzaktan Elindeki kumandam atma kumanda Yeni bir kağıt verdi bugün bankam Puanlarım artık en büyük kankam Olmasa daha cebde Beş kuruş para Cebindeki telefon On numara Allah Allah Gizli numara kim bu acaba? Alo Bak kızım Yedi kocalı hürmüz gibi dolan ama Ailemizin kızı gibi davran Seni